İyi haftalar. Açık Dergide Halk Takvimi programındayız. Bugün 14 Ocak. Zemheri Ayı'nın hikayesi en ilginç günlerinden birindeyiz. 14 Ocak Halk Takvimi'ne göre Karakancalos Fırtınası'nın yaşandığı gün. Peki nedir Karakancalos Fırtınası? İsmini nereden alır? Birazdan bunlar üzerine konuğumuza sohbet edeceğiz. Ama önce bu haftanın Halk Takvimi bize neler anlatıyor onlardan bahsedelim. Geçen hafta Perşembe günü yani 10 Ocak'ta Zemheri Fırtınası yaşandı. Ocak ayının sonuna kadar sürecek olan Erbay'ın günleri veya zemheri soğuklarına adını veren zemheri fırtınası, halk takvimine göre karayel, yıldız veya poyraz gibi kuzey rüzgarlarıyla kışın en soğuk günlerini ya da gecelerinden birini getiriyor. Zemheri fırtınası ay sonuna kadar ara arada tekrarlayacak. Bu hafta içinde tarihler ciddi soğukların yaşandığı günleri kaydetmiş. Örneğin 1755'te Sultan 3. Osman'ın tahta çıkmasının ardından 20 gün süren kış, hem başkent İstanbul'u hem de Anadolu ve Rumeli'yi kasıp kavurmuş. Hatta İstanbul halkı soğukları saltanat değişikliğinin uğursuzluğuna bağlamış. 11 Ocak 1755 gününü takip eden bir hafta Hasköy ile Eyüp arası sular donmuş. Yaklaşık 160 yıl sonra 1918'in 15 Ocak günü başlayan kar yağışı 1. Dünya Savaşı'nın ortaya çıkardığı yokluğu daha da artırmış. Haliç ve Boğaz'a gelen buz kütleleri nedeniyle vapurlar mahsur kalmış. Meşhur 1929 ve 1954 kışları da benzer hikayelerle dolu. Ama biz başta belirttiğimiz gibi 14 Ocak Karakancolos fırtınasının hikayesine gelelim. Karakancolos ve adını verdiği fırtınayı konuşmak üzere konuğumuz var telefonda. Geçen hafta tanıttığımız Doğa Defteri adlı 2019 ajandasını hazırlayan yazar Deniz Gezgin. Deniz Gezgin genellikle mitoloji hakkında çalışıyor, kitapları sel yayıncılık tarafından yayınlanıyor. Su mitosları... ...hayvan mitosları ve bitki mitosları adlı serinin yanı sıra... ...Ahraz ve Yarkuşalı adlı iki romanı da var. Deniz Gezgin merhaba. Merhaba Alkansı Bey. Ee, Karakan Culos fırtınasına geçmeden önce şunu söyleyeyim... ...doğa defteri gerçekten çok güzel olmuş. Ee, Doğan kitaptan Cem Erciyes, görür görmez aradı beni. Ben de hemen aldım, ilk haftadan faydalanmaya başladım. Ee, şöyle başlayayım istiyorum. Siz halk de içeren bilgilerin kaynağıyla ilgilenmeye nasıl başladınız... Çok teşekkür ederim önceki doğa defteri ile ilgili güzel sözleriniz için çok sevinç duydum beğenlerinizi. Bu çalışmaya nasıl başladım? Bu çalışmanın soyluyucu çıktı. Zannediyorum aslında mitos çalışmaları yapıyor oluşum. Ile ilişkili. Hı hı. Çünkü mitos çalıştığınız zaman, mitoloji çalıştığınız zaman ister istemez insan doğa ilişkisi karşınıza çıkıyor ve burada öğretilen hikayelerle mitoslarla karşılaşıyorsunuz. İnsanın takvimlerini şekillendiriş biçimleriyle, mislim ritüellerini adlandırışları, doğayı nasıl ekliğineştiren hikayeler anlattıkları ile karşılaşıyorsunuz. Bunun neticesinde mitos çalışmalarımın yanı sıra... Yaklaşık bir 10 yıl önce Metro Gastro Dergisi için Dünya Dönüyor başlığı altında bazı yazılar kalemi almaya başladım. Bir yazı dilisi başlattım ve bu hemen hemen bir 10 yılda sürdü, bugüne kadar sürdü. Bu yazıların içeriğini de halk takvimleri oluşturuyordu çeşitli kültürlerde, çeşitli çağlarda. insanların takvimlerini nasıl oluşturdukları, doğaya bakarak mevsimleri nasıl ritüellerle karşıladıkları... ...ve gündelik hayatlarını bu takvimlerin nasıl etkilediğine dair yazılardı bunlar. Bunu hem anlamaya dair hem de bir bilgi e, araştırması ve bu bilginin paylaşımına dair bir çalışmaydı bu. Ve tüm bunlar e, yavaş yavaş doğa defteri düşüncesini şekillendirirken... ...bir taraftan da benim kişisel hem edebiyat, e, kendi edebiyatçı olarak bir romancı olarak... ...dayanaklarından beri daima doğa oldu, daima insan doğa ilişkisi oldu... Bu yüzden de hep bir doğa gözlemi, doğa kaydı, doğaya daha yakın, doğaya karşı düşüncelerimi açacağım bir yaşam sürmeye çalıştım. Burada oluşan kayıtlarla beraber istediğim gibi böyle bir doğa defteri oluşsun. Ama bu duran bir şey olmasın, sadece bir kitap gibi olmasın. Onun bol sayfaları onu kullananlar tarafından kendi gözlemleriyle dolsun. Bu da bize işte o hep söylediğimiz canlılık bilgisini, o kadim canlılık bilgisine belki hatırlatacak bir imkan sunar düşüncesiyle ortaya çıktı. Anladım. Peki, e, bugün Karakancolos Fırtınası günü. E, nereden alıyor adını? Evet. Siz doğa defterinde evet. de e, geniş bir yer vermişsiniz. Karakancolos nedir? Biraz anlatır mısınız? Tabii. Karakancolos bir kötülük cini, bir soğuk cini. E, bugün ortaya çıkıyor. Çünkü biliyorsunuz ben her ayındayız. Zamharir, e, Arapçalı, Faysa gökenli, iki kelimenin birleşiminden oluşan Oğulda yan kıştayız. Kış uğurtusunu kuzeyden alıyor. Kuzeyli rüzgarlardan alıyor. Tam da bugünlerde bolca kuzeyli rüzgar ve soğukla karşı karşıya. Dolayısıyla da hastalıklar kol geziyor. Ve tabii ki bir uyku mevsimine, bir karanlık mevsimden söz ediyoruz. Bu mevsimin getirdiği bütün bu olumsuzluklar, kötülükler Karakancolos adlı bir soğuk cenneli varlık bulmuş. İnsanların tahavüllerinde, halkların tahavüllerinde Karakancolos'a dönüşmüş bunun sebebi, bunun kaynağı. Karakancolos'un ismini Aldığını, aldığı kökine dair tek çok tartışma var, pek çok araştırma var ama en baskın olan, en çok inanılmı bugün, Yunanca kökenli Kalikancaros'tan geldiği. Karamanca'da Kalikancaros, hayal, bu cadı gibi tam da bizim Kalikancaros uygulamalarındaki anlamına uygun bir anlamlandırma buluyor. Hı hı. Ee, bizde isim değişiyor Anadolu'da. Cogolos, Koncalos, Gocolos gibi çeşitli isimler. Kara Koncalos gibi çeşitli isimler alıyor. Yunanca anlamındaki Kali biraz enteresan. Bu da tartışılan meselelerden biri. Çünkü Kali Kancaros, İyi Koncalos gibi bir anlamı var. Kali iyi demek Yunanca'da. Ancak bu yine de şaşılacak bir şey değil. Çünkü biz biliyoruz ki halk inanışlarında Dilin bu şekilde çarpıtılması, özellikle kötücül varlıkları yolundan döndürmek için tatlı dil kullanılması çok yaygın bir gelin. Kara Kancabas'la karşılaşıldığında ona iyi bir adlandırmayla, var. Onu kötülükten uzaklaştırmaya sevk etmek olarak düşünülebilir bu adlandırma. Kara Kancabas'ın biraz varlığından, tahayyülünden bahsedecek olursak da bir küçük olarak karşımıza çıkalım. Soğuklarla birlikte tam da bugünlerde etrafta gezinmeye başlıyor. Kuzey sesimizin arkasını alarak geliyor. ve e, evlere musallat oluyor. Kapılardan ya da bacalardan girdiği düşünülüyor. Bu yüzden o günlerde, bugünlerde yani. Ha, ne, ne yapmak ocak lazım daima, peki? peki? Evet, ocak daima yanık bırakılıyor. Hep bacaya tutuyor. Böylece bacadan girmesi engelleniyor. Çünkü bacadan salma becerisi olduğu düşünülüyor karateanca olsun. Ee, öte yandan kapılara yiyecek bırakılıyor. Çünkü bazı yörelerde Karakancaloz o kadar da kötücül bir olarak tahayyül edilmemiş. Örneğin Karadeniz'de çok yaygın uygulamalardan biri kuymak bırakmak. Karakancaloz kuymağı yedikten sonra o kadar memnun oluyor ve karnını doyurup mutlu oluyor ki zaten o eve musallat olmaktan vazgeçip, kötülükten de vazgeçip yuvasına, mağaresine, eline geri dönüyor. Bununla birlikte uygulamalar içerisinde şifalı otların kullanımını, kış ürünlerinin kullanımını görüyoruz. Örneğin pancar, çok fazla kullanılan bir tılsınma diyelim, bir koruyucu diyebiliriz belki. Eşitlere pancar gömülüyor. Ya da uyuyan insanların yanına pancar bırakılıyor. Pancar içeren yiyecekler deniliyor o gün. E, çünkü uyuyanlara Rayıflara ve hastalara musallat oluyor diye düşünülüyor Karakancolos. Onların isimlerini kısıldıyor gecenin ortasında, karanlığında. Ve bu insanlar ateşin tesiriyle dışarıya çıkabiliyorlar isimlerinin çağrıldığını duyup, daha çok hastanın soğuğa maruz kılıp, durumcu hale gelebiliyorlar diye tahayyül ediliyor. Bununla birlikte kapıya kevgir bırakılması gibi bir adet var Karakancolos Çünkü inanışa göre Karakancolos en fazla ikiye kadar sayabiliyor. Biraz da şaşkın bir varlık... Kaf bir varlık. Kapıya geldiğindeki evginin deliklerine takılıyor ve kendini alamıyor ama bir türlü de tamamlayamıyor delikleri. Bu yüzden de seher vakti gelmiş oluyor o bununla meşgulken ve Karakancılız eve girmeye fırsat bulamadan yoluna dönüyor. Başka hatırladığım Koncalız'a karşı uygulanan ritüeller içerisinde sedefotu var. Sedefotu zaten antik çağlardan bu yana e, koruyuculuğuyla şifası ile bilinen o başvurulan bir bitki. Sedef otunun çünkü kötü bir koku itibar diyor. Ve bu koku aslında antiseptik de bir özellik taşıyor bu tütsü. O da içini temizliyor. Yani bunların hepsi, bütün bu inanışların fonksiyonelde bir yünü olduğunu görüyoruz aslında. Boşa değil hiçbirisi, boş inan değil hiçbirisi. Bunun neticesinde de sedef otunun kokusunu alan bu hastalıkların, bu hastalara yol açan, kara kancalısın içeriye giremeyeceğine inanılıyor. Böyle düşünülüyor. Müzeniş aslında... sürmek, kara çalmak. Hı hı. Da bir önlem çünkü Karakancaloz karanız hiçbir halinden hoşlanmıyor. Ne karayı görmeni seviyor ne de karayı durmayı seviyor. O yüzden de onunla yolda karşılaşacak olan kişiler öyle bir ihtimal varsa gece sokağa çıkacaklar. Sizlerine kara sürüyorlar, iş sürüyorlar. Ve onun soracağı sorulara kara diyerek cevap veriyorlar. Size çünkü nereden geldiğinizde nereye ya da adınızı soruyor Karakancaloz inanışa göre. Eğer ona adınızı söylerken başına kara koyarsınız, kara suya gidiyorum, kara eve gidiyorum gibi cevaplar verirseniz kafası karışıyor, <gülüyor> sizinle ulaşmıyor diye. Peki bir de Daha bir yürüyorum. de tarakla ilgili bir tartışması evet. var. Evet, tuhaf bir şekilde kara kancalısı elinde bir tarakla dolaştı insanları bu tarakla vurdu. sorularına eğer karasız cevaplar gelirse onları vurup önselediği hatta bazı yörelerde ölümcül olabileceği söyleniyor. O yüzden bu günlerde itiraflı tarak... ...bırakılmamasına yani dikkat ediliyor. Böyle bir... E, ...hastalık, soğuk... ...tam da bu kışın bugünlerine uygun bir... ...varlık daha evet. tarihlerde geliyor. Aslında biraz kışın olumsuz şartlarına... karşı ...bir dikkat çekme anlamı da var gibi... E, ...gözüküyor belki de. E, buradan Hı. yazdığınız... ...Mitoslar serisiyle de ilgili... ...birkaç şey sormak istiyorum. Sözlük Hı. meraklıları için çok ilginç çekici kitaplar. ve Yunan mitolojisinin... ...yanı sıra hem Eski Türk, Orta Asya... ...Hint, İskandinav... ...Orta Avrupa, Mezopotamya... ...hatta Avustralya gibi pek çok coğrafyadaki inanışlardan... ...geleneklerden ve anlatılardan örnekler var. E, kutsal kitaplardaki tanımlamalardan da örnekler var. İnsanların hayvanlara, bitkilere, suya, gökyüzüne... ...bu tür farklı anlamlar yükleme ihtiyacının nedeni nedir? Evet. Aslında tam da Kayık Ancabos'tan konuştuğumuzda... ...karşılaştığımız sebep zannediyorum. İnsanlar mutsuzları yürütürken bir anlam dünyası içerisinde, bir anlam arayışı içerisinde. Çünkü biz biliyoruz ki insan bir anlam hayvanı ve en başından itibaren önce kendisini, sonra hayatını etrafındaki her şeye bir anlam atlatmak işine düşünüyoruz. Ve bunların mitosları ilgileniyor, onları hikaye içerik. onun hikayesini kendisi yazarak, kendisi anlatarak bir aktörlüğe soyunmuş diyebiliriz aslında. O yüzden bütün bu var bütün bu anlatılarda insanın anlam arayışını görüyoruz. Ve ilk dedi şeylerin başında önce kendisi sonra da bütün canlı varlıklar ve doğa geliyor. Çünkü insan e, kendisine efendilik içtiği için, burada daha merkeze kendisine oturttuğu için onların hepsinin anlamını kendisi belirlemek istemiş. Bütün bu anlamı bütün çağlarda, kültürlerde değişmeden bugüne aktarılan ölümsüz bir şekilde aktarılan e, tesirli Hikayeleri, anlatıları dönüşmüşler. Karakandolus e, bunun yüzden aslında hem fonksiyonel hem de nesillere bir bilgi aktarımı içeriyor. Ve benzer bir şekilde doğayla ilişkiyi anlatıyor. Örneğin onları nasıl görüyor neyse eğer kuzey sert ise ve soğuklar sert geçiyorsa Karakandolus da daha ölümcül tahayyül edilmiş. Hı hı. Daha kötü bir varlığa dönüşmüş. İposplar tamamen o bölgenin insanının tahayyülünü, onların Mantık dünyasını, anlam dünyasını uygun olarak şekilleniyorlar ve bugüne aktarılıyorlar. Peki çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İyi hoşça Hoşçakalın. Evet bu haftalık bu kadar. Ee, Zemherinin sonuna bir 15 günümüz daha var. Ee, Halk takviminde Zemheri ayını konuşmaya haftaya da devam edeceğiz. Ee, takvim demişken programı Melih Cevdet Anday'ın Düzenli Dünya Şiirin, Şiirinin dizelerinden bir bölümle kapatalım istiyorum. Bayılırım şu düzenli dünyaya. Kışı, yazı, baharı, güzü, gece gündüzü sırayla. Ağaçların kökü içeride, bütün ağaçların kökü içeride. Dalların başı yukarıda, insanların aklı başında, bütün insanların aklı başında. Hoşçakalın. Murat MRT Seçki ile Kadıköy Postası <Gülüyor>